Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin. İlahi ve meddin. Ama ba'd. Babu istihbabi takdimil yemin. Fikulli ma huve min babi tekrim. Güzel olan, hoş olan şeylerde sağ eli öne almak, sağ eli kullanmak, kullanmanın sünnet olduğu, müstahap olduğu bab. Bugün de maalesef unutulmuş, terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Birçok Müslümanın arasında insanlar birbirlerine bir şeyler verirken, bir şeyler alırken dikkat etmeden ne yapıyorlar sürekli? Sol eliyle veriyor, sol eliyle alıyor. Veyahut da durum daha da vahim bir hale gelmiş. İnsanlar yedikleri yemeklere, içtikleri içeceklere şeytanı ortak ederek ne yapıyorlar? Sol elle. Bakıyorsun ki insanlara dikkat edin bu dersten sonra gittiğiniz yerlere. Herkes sağ elini kullanan insanlar olmalarına rağmen sol elini çay içiyorlar. İşte sol elini sürekli kullanıyorlar. Bu caiz olmayan bir husus arkadaşlar. Yani yemek yerken sol eli kullanmak haramdır. İlim heliyenizik etti üzere. Çünkü konuyla alakalı vaiz var. Konuyla alakalı Aleyhisselatü Vesselamın neyi var? Bed duası var. Değil mi? Bir adam gelip sol eliyle yiyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki salinle. Sol elini. Sağ eline yapamıyorum diyor. Diyor ki yapamaya Yani sol elini kullanamıyor ondan sonra. O şekilde sol eli felç oluyor. Aleyhisselatü vesselam eğer bunu sol sağ elle yemek müstehap olan, sünnet olan bir şey olsaydı diyor alimler. Ne yapmazdı bu adama bu şekilde beddua etmezdi. Demek ki sol elle yemek arkadaşlar hoş bir davranış değil. İnsanın bundan ne yapması lazım? Kurtulması lazım, kaçınması lazım. Tabi sadece yemek yemek değil. Güzel olan hususlarda, hoş olan hususlarda insan ne yapacak? Sağ elini kullanacak. Mesela burada İmam Nevi Rahim, Rahimahullah zikrediyor. Diyor ki kel vudu i Abdest alırken Vel gusli, abdest alırken Vetteyemmümde Velubsus tevbi, elbise giyerken yani Elbiseni giyerken, gömleğini giyerken önce ne yapacaksın arkadaşlar? Sağ elini giyeceksin. Gusülü abdest alırken önce başına su döktükten sonra ön taraf ne, neren yakacaksın? Sağ tarafını yıkacaksın. Ondan sonra sol tarafını yıkacaksın. وَالْنَعْلِ <gülüyor> وَالْخُفِّ Ayakkabını giyerken önce hangi ayağını giyeceksin? Sağ ayağını. وَالْخُفِّ <gülüyor> وَالْسَّرَاوِيلِ Şalvarını giyerken, terliklerini giyerken ne yapacaksın? Sağ ayağını giyeceksin. وَدُخُولِ <gülüyor> mescid Camiye girerken ne yapacaksın? Sağ ayağını giyeceksin. Yani bakın bu din öyle mükemmel bir din ki camiye girmenin bile ne yapmış? Belirlemiş. وَالْسِوَقِ <gülüyor> Nedir siwak? misvak? Misvak. Misvakı kullanırken de ne yapacaksın diyor İmam-ı Nevi Rahimallah? Sağ elle kullanacaksın. Tabi misvak konusunda Misvak konusunda yani misva'ı sağ elle mi kullanacağız, sol elle mi kullanacağız meselesinde ilim ehli Tafsil getirmiş. Bu konuda ne var? Tafsil var. Ne demek tafsil? Yani biraz ayrıntılı görüş var. Nedir o ayrıntılı görüş? Diyor ki ilim ehli e, tabii bu ayrı farklı görüşler şundan kaynaklanıyor. Misvak kullanmak. Yani sadece ibadet midir? İbadet olduğu için mi yapıyorsun bunu? Yoksa ibadetle birlikte temizlik aleti midir? Temizlik içinde mi kullanıyorsun bunu? Vereceğin cevaba göre ne oluyor? Sağ elle mi kullanacağın, sol elle mi kullanacağın hükmü değişiyor. Dersen ki misvak kullanmak sadece bir ibadettir. Sağ elle yapacaksın. Misvak kullanmak ibadet olmakla birlikte aynı zamanda nedir? Dişlerin temizliği için kullanılır. O zaman sol elle. Buna binaen diyor ki alimlerden bazıları, eğer diyelim ki namaza duracaksın. Namaza duracaksın. Dişlerin temiz. Yani dişlerin temizlemişsin namaza gideceksin diye. Namaza durmadan önce misvak çıkardın. Hangi eline dişlerini misvaklayacaksın? Sağ eline. Aleykümselam ve rahmetullah Ne yapacaksın? Sağ elinle dişlerini misvaklayacaksın. Aleyküm selam, Allahu berekat. Aç ya. Hayır, Ancak. Ancak dişinde bir pislik var. Yani çekerdek edin, yemek edin, dişini temizlemek istiyorsun. O zaman ne yapacaksın misvağı? Sol elinle kullanacaksın. Anladık mı tafsiri arkadaşlar? İlim ehli bu, bu şekilde söylüyor. Bu maliki mezhebi alimlerinin görüşü ve bir, bazı muhakkak alimler bu görüşü tercih ediyorlar. E, Gönül de buna meylediyor. Yani eğer dişinizi misvak kullanırken ibadet maksadıyla kullanıyorsanız çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aişta radıyallahu Anh'ın rivayet ettiği bir hadiste ne diyor? Misvak matharatun lil fem. Ağzın ne içindir? Temizliği içindir. O mardatun lirrab. Ve Rabbi Razı eder. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misva çok severmiş. Misvak kullanmayı çok severmiş. Birçoğunuzun bildiği kıssada yaşanan olayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde can çekişiyor. Ayşe radıyallahu anh'ın kardeşi Ebu Bekir'in oğlu kim geliyor? Abdurrahman. Abdurrahman İbn-i Bekir radıyallahu anh geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döşekte tabi bitik, yorgun, can havlinde, ruhunu teslim edecek. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ın elinde ne görüyor? Misvak, misvak görüyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başı Ayşe radıyallahu anh'ın göğsünde, üzerinde, kucağında. Aleyhissalatu vesselam'ın misva baktığını hissediyor, görüyor Ayşe radıyallahu anha. A A A Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve bu misva istediğini anlıyor. Kardeşi Ebu Bekir'in oğlu Rahman'dan alıyor. Sonra onu, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve nasıl veriyor? Ağzında eziyor, yumuşatıyor, o şekilde veriyor aleyhissalatü vesselam, ölüm döşeğinde dahi, bu misvağı seviyor. Misvağı kullanmak istiyor. Bu sünnet bugün de maalesef terk edilmiş durumda. Halbuki herkesin hadis-i söylediğimiz gibi dişlerin temizliği ve Rabbin razı olduğu bir şey bu, misvak. Sen dişlerini fırçalamaya devam et. Bu ayrı bir şey. Ama aynı zamanda bu misva da, bu sünneti de ne yap? İhya et. Hele hele bugün modern tıp ...bizim bugün kullandığımız diş macunlarının... ...diş macunları kullanıyoruz ya... ...ne kadar zararlı olduğunu konuşuyor. İçindeki sodyum florür denilen o maddenin... ...şayet bir... ...cama döküldüğünde... ...şayet cama dökülürse onu... ...delip geçeceğini söylüyorlar. Bakın o diş macunun içinde olan o sodyum... ...denilen o madde... ...kimyacılara sorun bunu bilirler. Cama... temas etse diyorlar... ...camı ne yapar? Deler geçer. Deler... ...geçer. Yani... Elbette ki misvak kullanmak daha hayırlı. Hem ibadet hem de dişlerin temizliği için. وَالِقْتِحَال Sürme Sürme çekerken Tabi biz daha önceden söylemiştik, beyan etmiştik. Erkekler için, kadınlar için sürme caiz. Tabi evlerinde olduğu sürece dışarıda başkalarının, yabancıların görmeyeceği şekilde yaparlarsa, yüzleri örtülüyse o şekilde caiz. Erkeklerin sürme e, sürmesi ancak tedavi için olur. O da gece yatmadan önce yaparsa. Yani gece yatar, yatmadan önce sürer. Bu şekilde ne var? Sürmeyi kullanmış olur. E, bunu yaparken de ne yapacağız? Sağ gözümüzden başlayacağız. O azafir. Ya burada elim helizik ediyor. Sağ parmaktan başlarız diyor. Ve kası şarib yıykları kısaltırken önce sağdan. Ve nad Koltuk tıraşı olurken, koltuk altı tıraşı olurken sağdan başlamak. Şimdi birçok kimse, bakın, yine yani ilim talebesi, ilim talebesi, adet olarak, rutin olarak yaptığı şeyleri veyahut da insanların rutin olarak yaptığı şeyleri, örf olarak yaptığı şeyleri ibadete çevirebilir. Ecer alırsın bu şekilde. Kazancı ne olur? Sevap olur. Herkes şimdi insanlığı gereği, belli bir sürede ne yapıyor? Koltuk altı tıraşı oluyor. Banyoya giriyorsun değil mi? Koltuk altı tıraş oluyorsun çünkü kokarsın ve bunu yapman 40 günden fazla uzatman caiz değil. 40 günden fazla koltuk altı tıraşını uzatman caiz değil. Eğer sen banyoya giderken eline jileti alırsan dersen ki sağ ile başlamak sünnettir dersen sen Peygamberimizin sünnetini yaptığın için ne yapıyorsun bu amelinde ecir alıyorsun sevap alıyorsun. Ama diğeri gidiyor banyoya ya diyor leş gibi koktuk şöyle bir koltuk altı tıraş oldu. Giriyor çıkıyor. Sadece banyo yapmış oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar aradaki fark? İnsan sürekli ne yapacak? Niyetini tazeleyecek her konuda. Ve halkır rağs. Saçtıraş olurken berbere gittim diyeceksin ki Önce nereden başla dostum? Sağ taraftan başla. Niye? Sünnet. Bu kadar. Hani biz anlattık ya geçen size. Yani sevgi. Sevgi neyi doğuruyor arkadaşlar? İttiba. Ne demek ittiba? Tabi olmak Yani Tabi olmaktan bağlanmaktan son derece mutlu oluyorsun Bu sevgi batıla olursa da İttibayı doğuruyor Batıl olanı seven kişi de O batıl sevdiğine tabi oluyor tutunuyor Hak olanda da ne oluyor İttibayı doğuruyor Eğer senin sevginde İttiba yoksa bağlılık yoksa Demek ki sevginde ne var bir problem var Geçen bahsetmiştik Arkadaşlara Sanatçının birisi gelmiş. Türkiye'ye. Onu görmek için insanlar havaalanına gitmişler sabah namazında saat 5'te. Ancak gerçek sevgi, gerçek muhabbet ittibayı doğurmalı arkadaşlar. Dedik ya. erin Avrupa'daki yavur şarkıcısı gelmiş. Sabah namazında insanlar yatağından kalkmış genç kızlar. Yatağından kalkmış havalimanına gidiyorlar. Yani sevgiye bakın. Havalimanına gidiyorlar. Bu şarkıcı kendini göstermeden özel aracında biniyor. Spikerler orada oraya sabahın köründe gidenlere diyorlar. Gördünüz mü diyor. Bize kendini göstermedi ama ayakkabılarını gördük. Ne mutlu diyorlar. Demek ki arkadaşlar sevgi batıla olduğu zaman da ittiba, bağlılık taklit etmeyi doğuruyor. Tam anlamıyla tutunmayı doğuruyor. Hak olana da olduğu zaman bunu doğuruyor. Böyle olmalı arkadaşlar sevgi. Yani. Seven kişi ne yapar? Sevdiğine itaat eder. Eğer böyle bir itaat yoksa sevgide bir problem var demek. Ves selam min as-salah. Aynı şekilde namazda selam verirken. Wal ekli veş şurbi yemek yerken ve içerken. Vel musafaha tokalaşırken. Ve stilamil el-hacer el esved'e selam verirken. Ve huruci min hala Tuvaletten çıkarken, niye çünkü artık Ne yapıyorsun, defi acet yapmışsın hayata çıkıyorsun sağ, elle, sağ ayakla çıkıyorsun ''Vel akti vel ata'' Bir şey alıp verirken, ne yapıyorsun? Sağ elini kullanıyorsun ''Ve gayri zâlike mimma huwa fi ma'nâ'' Bunun dışında Bu manada olan Bu şekilde güzel olan şeyleri ne yapacağız arkadaşlar? Sağ elimizle yapacağız, sağ ayağımızla yapacağız ve istihabbu takdimu'l-yesari fi dıd diyor ki İmam Neve rahimehullah peki sol elimizi ve solumuzu daha çok ne zaman kullanacağız sünnet olan nedir? Bunların dışında olan şeylerde. Mesela sümkürürken burnunuzdan sümküreceksiniz. Ne yapacaksınız? Sol elinizi kullanacaksınız. Aynı şekilde vel tükürürken ne yapacaksınız? Sol tarafa doğru tüküreceksiniz. Ve il hala tuvalete girerken ve الخروج من المسجد جامdandan çıkarken ne yapacağız sol ayağımızla çıkacağız ve خلء الخف و النعل و السراويل ve ثوب و الاستنجاء و فعل المستقذرات و اشباه ذلك ayakkabımızı çıkarırken ayakkabımızı giyerken pardon ayakkabımızı çıkarırken terliğimizi çıkarırken pantolonumuzu çıkarırken hangi ayağımızdan çıkaracağız sol yani şimdi burada sorsak desek ki hanginiz Hanginiz pantolonunu giyerken so sağ ayağını giymeye dikkat edip çıkarırken sol ayağını çıkarmaya dikkat ederek yapıyor. Yani on kişiden belki birdir, ikidir. Bunu yapan kimse bunu yapan kimse ecir alacak, sünnet alacak, yapmayan kimse unutun bir şeydi. Pantolonu giyecek, çıkaracak. Ve diyor ki Ve insanın hoşlanmadığı şeyler yaparken İnsan ne yapacak? Sol eliyle yapacak. nasıl siliyorsun sol eliyle yapacak. Tuvalete gittin zaten onunla alakalı deliller de var. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kişinin sol eliyle taharetlenmesini ne yapıyor? Sol eliyle sağ eliyle taharetlenmesini yasaklıyor. Yani sol eliyle yapılacak. Tuvalete gittin sol eline ne yapacaksın? Taharetleneceksin. Evet. Bununla alakalı İmam Nevi'ye Rahimahullah bizlere bazı hadisler zikretmiş. Hızlıca onları okuyalım. Önce Allahu Teala'nın Kitabındaki şu ayetleri zikrediyor. "Femmen men utiye kitabahu bi Allah Teala biliyorsunuz müminlere, iman sahibi olanlara, takva sahibi olanlara, salih amel işleyenlere kitabını ahiret gününde nereden verecek? Sağından verecek. Yani birilerine ikram edilecekse, ahirette birilerine onur verilecekse, bu verilenlere onur, ve ikram ve kitapları nereden verilecek? Sağından. Demek ki sağ taraf insanın değerli tarafı. Sağ taraf insanın Güzel tarafı bu manada. Ahirette bile kitabı ne yapılacak ona sağından verilecek. Onun için de bu burada ince bir ima ediyor, işaret ediyor. Dünyada da arkadaşlar insanın ne yapması gerekiyor? Güzel eşler, güzel şeylerde, hususlarda sağ elini kullanması gerekiyor. Bir müşteri geldi diyelim Ömer'in dükkanına. Gözlü verirken ne yapacak? Sağ elle verecek. Değil mi? Bu şekilde davranacak. Yine Allah Teala diyor ki: ashabul meymeneti ma me ashabul meymena. Sağ tarafından verilenler var ya onlar işte. Onlar kimlerdir? Ve ashabul meş'emeti ma ashabul meş'emeh. Sol tarafından verilenler de onlar şunlardır. Onlar işte bunlara karşı karşılaşacaklardır. Tabi fasıklar, günahkarlar, günahı yani ağır basanlar, bazı ilim ehline göre günahlarıyla hasenatı, iyilikleri denk gelenler dahi kitabını nereden alacak diyorlar? Sol taraftan alınacak. Niye sol taraftan olacak? Çünkü onlar neyi kaybettiler? Onlar dünya hayatında imtihanı kaybettiler. Nefislerine uydular. Şeytana uydular. Bunun karşılığında da artık onlara ne var? Ahirette artık onlara ikram yok. Onlara zillet var. Onlara küçümseme var. Hadislere geçelim. İlk hadis Aişe <gülüyor> radıyallahu anh'a rivayet ediyor. O mu'minin. Diyor ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu teyemmunu fi şe'nihi kullihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işlerini sahle yapması çok hoşuna giderdi. Yani sağ yapması. fi tuhurihi temizliğini sağ yapardı. Diş olacak mesela. Yani misvaklayacak. Bıyığını kesecek, tıraş olacak. Tırnaklarını kesecek. ve teraccülihi saç tararken aleyhissalatü vesselamın saçları bazen uzardı. Kimi zaman kulaklanmasına gelir. Kimi zaman da omuzlarına kadar ne yapardı? Uzardı. Önce ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Sağ tarafını tarıyor. Ayakkabı giymesinde çıkarmasında Aleyhisselatu vesselam ne yapardı? Sağ tarafını kullanmak onun çok hoşuna giderdi diyor Ayşe radıyallahu anh. Bu hadis muttefakun aleyh. İkinci hadis yine Ayşe radıyallahu anh. Evet. <gülüyor> Ayakkabısını çıkarken soldan çıkarıyor, evet. Sadece giyerken. Kânet yedü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-yumna li tuhurihi ve ta'amihi. Diyor ki Ayşe, radıyallahu anha, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizliğini yapmada ve yemek yemede kullanırdı. Ve yusra li helâ'ihi. Sol elini nerede kullanırdı? Tuvaletinde kullanırdı. <gülüyor> ve mâ kâne min eza ve Eza diyebileceğimiz, yani e, insanın ağır gelen, kötü olan şeyleri gidermede ne yapardı aleyhissalatü vesselam? Sol elini kullanırdı. Ummu 3 üçüncü hadis radıyallahu anh'a. Ummu Atiye sahabeden, ensardan bir kadın, Medineli yani. Bu kadının görevi ne yapardı? Ölen cenazeleri yıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep'i de yıkamış. Aleyhissalatü vesselam Ummatiyye'ye diyor ki ve onun yanında bulunan kadınlara İbde'ne bimeyâ mînihâ. Ne yapın cenaze yıkarken, kızımı yıkarken neyinden başlayın yıkamaya? Sağından başlayın. Bilim buradan şunu da naklediyor. Kadının cenazesini kadınlar yıkar. Kadının cenazesini kadınlar yıkar. Yani bir, bir kadını babası yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Bir kadını abisi yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Bir kadını amcası yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Bir kadını kocası yıkayabilir mi? Yıkayabilir. Kocası hariç e, istisna erkeklerden kimse yıkayamaz. Mahrem olanlardan. Ama kocası ne yapabilir? Yıkayabilir. Bununla alakalı delilleri hatırlarsanız cenazeler dersinde nakletmiştik. Aynı şey tam tersi için de geçerli. Bir erkeği ablası yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Annesi yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Ama hanımı ne yapabilir? Yıkayabilir. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Ummatiye'ye. Zeynebi yıkarken diyor sağ tarafından başlayın. İbde'ne bime yaminihâ ve mevâdî'il vudû'i minhâ. Ve abdest yerleriyle başlayın. Sünnet olan da budur. Cenaze geldiğinde... Cenaze önce elbiselerinden ne yapılır? Tecrid edilir. Cenaze soyulur. Cenazenin tabi avret mahalli ne yapılır? Örtülür. Bir örtüyle. Cenazeyi yıkayacak kişi önce cenazenin avret mahalini yıkar. Elinde bir eldiven giyerek, bir bes parçası sararak veya da ondan sonra e, abdest azalarını yıkar. Ardından da ne yapar? Başından ve başın yıkadıktan sonra önce sağ tarafını sonra da sol tarafını cenazenin yıkar. Bu şekilde... Cenaze yıkanmış olur. Hepimiz zaten ne yapacağız? O taşın üstüne oturacağız. Ee, Şeyh Saliha'l-Useym'in Allah'ın çok güzel bir sözü var. Yani diyor bir gün gelecek kendi taktığın saatini başkası çıkaracak. Bir gün gelecek diyor ilik, düğmelerini iliklediğin gömleğini ne yapacak? Gasilhanedeki ölü yıkayıcısı açacak. Değil mi yani? Bugün kesin bir şekilde gelecek yani. Çünkü Pataküte her gün birileri ne yapıyor? Bu dünyadan yanımızdan ayrılıyor. Bunun hakkında hiçbir şüphemiz yok. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani yediğimiz çorapları gün gelecek. Ne yapacak? O gasilhanedeki ölü yıkayıcısı çıkaracak. Yani aleyhissalatü vesselam cenazede bile ne yapıyor? Ölünün yıkanmasında bile sağ tarafından yapılmasına önem veriyor. Ebu Hureyre rivayetine geçelim, radıyallahu anhu. Enne Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem kâl, İzântâ'lâ taala fel yebdâ bil yumnâ. Bakın, ayakkabı giydiğiniz zaman, diyor ki aleyhissalâtu Önce hangi ayağınızı giyin? Sağ ayağınızı giyin. <gülüyor> ve idâ nezâ'a, sizlerden birisi ayakkabısını çıkardığı zaman ne yapsın? <gülüyor> fel yebdâ bil şimal. Ayakkabısını neyle çıkarsın? Sol, Solunun çıkarsın. Şimdi önce sağ geçecez, sonra solu geçecez. Çıkarırken solu çıkaracağız, sağı, sonra çıkaracağız. Lita kunul yumne wa al. Diyor ki sağ ilk giyilen ayak olsun ve ahir humatunza ve son çıkarılan ayak sağ olsun. Aynı şekilde camiye girerken ne yapacağız? Önce hangi ayımızı çıkaracağız camiye gireken? Bakın bu bir artık size şey haline gelecek. Sol ayağınızı çıkaracaksınız önce. Sonra sağ ayağınızı çıkaracaksınız. Sonra camiye hangi ayağınızla gireceğiniz? Sağ. sağ ayakla gireceksiniz. Camiden çıkarken hangi ayakla çıkacağınız? Sol ayak. Ayakkabınızı ama hangi ayakla gireceğiniz? Sağ. sağ. Tabii, ayakkabı giymekle alakalı bir sünnet daha var. Bu da terk edilmiş unutulmuş sünnetlerden bir tanesi. O da aleyhissalatü vesselam e, Ayakta ayakkabı giymeyi ne yapıyor? Nehy diyor. Yasaklıyor. Ayakta da ayakkabı giymeyin diyor. Yani ayakkabıyı oturun, öyle giyin diyor. Yani. Evet, evet, evet. Bu da bir edeptir, ahlaktır. Yani aslında bu tür hadisleri böyle ee, doktorların araştırması lazım ki zaten buna benzer şeyler söylüyorlar, belli fıtığı olanlar değil mi? Diyorlar böyle çok yavaş hareket et, oturarak ayakkabını giy, İşte yerden bir şey alırken önce otur, ondan sonra onu kaldır. Yani Tabii bunda sadece birer hikmeti olabilir. Bilmediğimiz yüzlerce hikmeti vardır. Hafsa radıyallahu anhümanın rivayetine gelelim. Diyor ki en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "kana yeca'lu yemînehu lita'amihi ve şerâbihi ve siyâbihi. Diyor ki Hafsa radıyallahu anhüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Yemeğinde yemek yerken içerken ve elbisesini giyerken neyini kullanırdı? Sağ elini kullanırdı diyor. Ve Ejaluyasah Rahülli Masiva Dalik. Bunun dışında ki şeylerde de diyor sol elini kullanırdı. Tabuhrayra altıncı hadis. Enn Rasulullahı sallallahu aleyhi sallam diyor. İzale bismum giyindiğiniz zaman ve izale tabatatum abdest aldığınız zaman. Tabi de o bir eyamini kom. Ne yapın? Sağ tarafınızda başlayın. Son hadis. Enes i̇bn Malik hadisi. Selamu Aleyküm. Aleykümselamu Aleyküm. Allah'u Berekatü. Enes i̇bn Malik radiyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uzun yıllar hizmetçilik yapmış. Hizmet etmiş bir zat. Diyor ki, Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ete mina. Aleyhissalatu vesselam nereye geldi? Mina'ya geldi. Fe etel cemarete feramaha. Bayramın birinci günü biliyorsunuz hacca gidenler nerede sabahlıyorlar? Müzdelife. Orada vakfe aleyhisselatü vesselam güneş bedirene kadar, güneş doğana kadar ne yapıyor? Vakfe yapıyor. Ondan sonra Mina'ya geliniyor. Mina'da o gün ne yapılıyor? Taşlama yapılıyor. Yedi adet taşlama. Aleyhisselatü vesselam... Bu taşlamayı yapıyor. Akabe cemresini atıyor. Sonra Mina'daki kaldığı yere, konakladığı yere geri dönüyor. Mesela. Taşlamayı yaptı. İhramdan çıkması için ne yapması gerekiyor? Hacca gidenler bilirler. Tıraş olması gerekiyor. Tıraş olacak. Tabii sünnete göre İhramdan çıkmasıyla bir alakası yok bunun. Sıralama şöyle. Taşlamayı yaptıktan sonra ne kesiliyor? Kurban. Kurbandan sonra Aleyhisselatü Vesselam berberini çağırıyor. Berberi çağırıyor. Gel diyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kul. Eskiden böyleydi. Hala o bölgelerde Suudi Arabistan'da yaşayan insanların birçoğunda görüyoruz. Adamlar tabii Mekke 300 km, 400 km uzaklarında Erkekler ne yapıyorlar? Tıraş olma vakitlerini, yaptı, yapacakları umreye ve hacca göre ne yapıyorlar? Ayarlıyorlar. Ya mesela biz de okurken öyleydik oralarda. Ne yapıyorsun? Biraz saçlarını uzatıyorsun, bir ay, iki ay neyse. Diyorsun ki zaten neye gidecek? Biraz bir hafta sonra, bir hafta sonra ne yaparız? Umreye gideriz, orada kestiriz. Eski dönemlerde de böyleymiş. İnsanlar tıraşını nerede oluyorlar? Mekke'de oluyorlar. Tabii eftal olan hacca gidenlerin için eftar olan hangisi? saçlarını yapmak? Kazıtmak. Sıfıra vurdurmak yani. Sıfır. Aleyhisselatü Vesselam üç kere dua diyorlar. Allah'ım diyor. Sen saçlarını kazıtanlara ne yap? Rahmet et. Sahabeler diyorlar kısaltanlara. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kazıtanlara. Sahabeler kısaltanlara Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kazıtanlara ve kısaltanlara. Üçüncü de, neye de dua diyor? Kısaltanlara dua diyor. Kısaltanlara bir kere dua var. Kazıtanlara üç kere dua var. İkisi de sünnet ama. Berber geliyor. Berbere ve eşara ila canibihil eymen. Aleyhissalatü vesselam. Berbere neresini işaret ediyor? Sağ tarafını işaret ediyor. Yani ne diyor? Sağ taraftan kesmeye başlar. el الْاَيْسَرُ Sonra Allah Resulullah Aleyhissalatü sağ kestikten sonra ne diyor? Sol taraf. ثُمَّ جَعَلَ يُعْط۪يهِ <النَّاس> Aleyhisselam ardından saçlarını abi insanlara veriyor. Niye veriyor saçlarını insanlara? İnsanlar ne yapsın diye? teberrü etsinler diye. Bu sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sınırlı bir şey. Beşerden sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sınırlı bir şey. Ondan dolayı ee, sahabeler Hadisler sahih hadisler var bu haliyle üstünde Aleyhisselatü Vesselamın saçıyla teberrük ederlerdi, onu saklarlardı. Ee, Aleyhisselatü Vesselamın terini ne yaparlar? Koklarlardı, elbiselerini ne yaparlar? Vücuduna değdiği için, tenine değdiği için saklarlardı. Ee, i̇şte bu, bunu e, bu, bu teberrük meselesini yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında da başka kimselerin yani onların evliya dediği alimlerin saçıyla, kılıyla, tüyüyle, elbisesiyle teberruk yapılmasının caiz olduğunu söyleyen tarikatçıların bizi çok iyi anlaması lazım. Çünkü onlar bizim gibi ehli sünnet olan, selef-i salin yoluna giden insanları kötü göstermek için ne diye tanıtıyorlar? Bunlar şef şefaati inkar eden kimseler. Bunlar teberrükü inkar eden kimseler. Halbuki bizler ne şefaati inkar ediyoruz ne de teberrük, bereket ummayı. Ancak teberrük dediğimiz bereket umulacak şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sınırlıdır. Ve bu konu aslında bugün için imkansızdır. Çünkü bir kılın bugün için bir şeyin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu ispat etmek bugün ne değildir? Maalesef mümkün değildir. Çünkü onun sözlerini dahi biz alırken ne yapıyoruz? Bir rivayet zinciriyle alıyoruz. Yani bize bir kanaldan geliyor pat diye semadan düşmüyor hadisler. Değil mi? Falanca köyün camisinde bulunmuyor hadisler. Bir kanallan ondan ona, ondan ona herkes birbirine nakletmiş. Ama yani bugün söyleniyor ki Türkiye'de peygamberimize ait olduğu söylenen 70 bin tane ne var diyorlar? Sakal var diyorlar. Ve bunların hiçbirinin ispatı da yok. Bir halinden dinledim. Şeyh İbn Uthaymin Rahimahullah Mekke'de ders verirken Allah'ına rahmet eylesin. İnsanlar dersten sonra geliyorlar işte öpüyorlar başını filan. Ondan sonra işte uzak diyarlardan gelenler diyorlar işte ne bir şey yani şey şeyle bereketlenelim filan diyorlar. Şeyh diyor ki bereket diyor benim bu kafama taktığım başörtüsünde değil. Bereket diyor bu kafamın içinde olan ilimde. Onu alın diyor ondan istifade edin. Tamam mı? Yani ilim sahibi, ehli sünnet bir alim ne var? Bunu söyler, bu şekilde de var. Ama ben kendi gözümle gördüm. Türkiye'den kendisine hoca denilen, şeyh efendi denilen tarikat şeyhleri geliyordu. Mekke'ye, Medine'ye. Adam orada plastik bardaklarla zemzem içiyor. Ondan sonra o bardak zaten bir içimlik. Yani bir kere içerisinde çöpe atarsın. Yani şöyle kenara bıraktığı andan itibaren kendi gözümle gördüm. Hemen 3-5 kişi ne yapıyor? O bardağa saldırıyor. Onu alıp ne, yap ne yapıyorlar? Cübbelerin içine koyuyorlar. Yani kendim gördüğümü anlatıyorum size. Başkasından değil. Neden? Çünkü şey, o sudan işte o bardağı kullandı. Oraya bereket geldi. O bereketi de onlar ne yapıyor? O plastik bardakları ceplerine koyarak saklıyorlar. saklıyorlar. Bakın, ehl Sünnet âlimi Şeyh Sâlel-Hüseyin, rahmet eylesi ne diyor? Bereket diyor, benim bu üzerimdeki entaride değil diyor. Bereket nerede? İlimde bereket var değil mi? Yani bak deminden söyledik, banyoya iki kişi girer, girer, ikisi de etek tıraşı olacaktır, koltuk altı tıraşı olacaktır. Birisi sağ ile başlar, sünnet olduğunu bildiği için, ilmin bereketi olarak, o banyosundan ecir alarak çıkar, sevap alarak çıkar. Birisi de girer ve çıkar. Sıfıra sıfırdır. Değil mi? Yani ilim bereketlidir. Şeyh de onu diyor, yani bereketi diyor, burada kafanın içinde ondan istifade edin. Elimden istifade edin. Yoksa benim yediğim takyede, kumaşta içtiğim su bardağında nasıl bir bereket olsun ki? Değil mi? Ondan dolayı sahabeler ümmetin en büyük evliyası olan Hz. Ebu Bekir'e ne yapmıyorlar? Bu davranışı yapmıyorlar. Sen bu ümmetin en hayırlısısın ey Ebu Bekir. Sen en mübarek insansın. Bu ümmetin içinde peygamberden sonra en hayırlı insansın. Diyerek onun üstüne sürünüyorlar değil mi? İçtiği kapçanak, giydiği elbiseleri saklamıyorlar ve bununla bereket olmuyorlar. Eğer peygamber dışında bir kimsenin, bir kimseden bereket umulsaydı, bir kimseden bereket beklenseydi ne olurdu arkadaşlar? Bu Hazreti Ebu e yapılırdı. Evet. Bu hadisende görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem berbere gittiğinde alın size başka bir bereket, ilmin bereketi. Berber'e diyeceksiniz ki benim saçımı nereden kesmeye başla? Sağdan kesmeye başla. Koltuğa oturdun. Saçlarını kestiriyorsun. Ve sevap ecir alıyorsun. Sünneti tatbik ettin. Ama bir tanesi gitti berber de ya kes. başla. Nasıl olsun abi dedi her tarafından al. Berber de başladı sol taraftan kesmeye. Kalktı sadece kendine faydan oldu. Ama ahiret olarak, ecir olarak bir ecir aldın mı? Almadın. Bakın niyet ile insan Örf olan, adet olarak yaptığı şeyleri de dahi ne alabiliyor insan? Sevf olabilir. Yani Müslüman onun için uyanık olacak arkadaşlar. Müslüman kimse uyanık olacak. Uyanık olarak gelenek, görenek, örf, adet, rutin halinde yaptığı şeyleri neye çevirebilir? İbadete çevirebilir. Onun için sahabe ne diyor? Sürekli söylüyoruz bu sözü. Çok önemli bir söz çünkü. Ben diyor uykumu uykumu inni ihtesibu ala Allah kavmeti kema ihtesibu bu Allah uykumu yani uyurken diyor uyuduğumu diyor uyuduğumun sevabını Allah'tan ümit ediyorum Niye? çünkü ne yatacağım vücudum dinlenecek iki saat uyuyacağım sonra gece namazında kalkacağım bunun için uyuyorum diye uyursan senin uykun ibadet ecir alıyorsun ama şimdi herkes ne var erken yatalım sabah erkenci şey olacağız Halbuki dese ki erken yatayım da sabah Namaza dinç kalkayım, camiye gideyim. Senin 4-5 saatin, saatin Allah'ın izniyle ibadet yani. Ecir alıyorsun. O sebeple arkadaşlar kafir olmayalım. Nefisle mücadele etmek lazım. Yani niyet niyet inanın amelden daha önemli. Niyet amelden daha önemli. Yani insan ameliyle varamadığı hedefe neyle varabilir? Niyet. Niyetle varabilir bilir. Önümüzdeki hafta adab-u taam, yemek yeme adabına geçeceğiz. O hadislerde göreceğiz ki şeytan nasıl gelip de bizimle birlikte yemek yiyor. Şeytan nasıl gelip de bizim yediğimiz yemeğe elini uzatıyor ve ortak oluyor. Allah'ı andığımızda şeytan şeytanın şeytan bizimle yemek yediğinde o yediğini nasıl kusuyor? İstifra ediyor. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize haber veriliyor. Tabii bunlar gaybi haberler yani bunlar belki yani bunları biz göremiyoruz, müşahede edemiyoruz ama eee Allah Resulullah Aleyhissellem bizlere gaybdan haber veriyor. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse ne yapacağız? Kitap Adab-ı yemek yeme adabına geçeceğiz. Subhanekallahumma ve bihamdik, eşhedü en la illa ente,